Ya Rabbi, dilimin bağını çöz, hayırlar anlatmayı nasip eyle. kardeşlerimize de bizlere nazardan muhafaza buyur. Amin. Selamun aleyküm. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah, hayırlara vesile olan bir buluşmamız olur. Allahu Teala'dan niyazımız odur ki, dilimizin bağı çözülmekle beraber, aktarmak istediklerimizi ilk önce kendimiz hayata uygulamak, siz kardeşlerimizin de hayatında uygulaması nasip olsun, hayırlara vesile olsun. İlk önce bugün sizlerle beraber iki tane sizlerden gelen suallerden seçtiğim mevzu var. Bir tanesi sürekli mesajlar olarak da geliyor. Sahabe efendilerimizden bazılarına hakaretlere varan tabirler var. Onlardan bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu an kendisinin Hazreti Ali radıyallahu an efendimizin Muhsin adındaki evladını ölümüne sebep olmasından dolayı suçlanması var. Bundan dolayı da Hazreti Fatıma annemizin radıyallahu anha yüreğini yaktı, çocuğunu öldürdü gibi İddialar var. Bu iddialar şia kaynaklı iddialar. Bu iddiaların aslı astarı nedir onu inşallah konuşacağız. Sizin için önemli olmayabilir bu mevzular ama demek ki bugün sizlerle paylaşıyoruz. Birilerinin önem verdiği ortaya çıkıyor. İnşallah onlara bu mesajı vermeye çalışacağız. İkinci bölümde de yine dünyanın yuvarlak mı? Düz mü veya güneş mi dünyanın etrafında dönüyor yoksa dünya mı güneşin etrafında dönüyor gibi. Bundan yüzyıllar önce tartışılmış artık bitmiş mevzular yeniden gündeme geldi. Bunun arkasında neler olabilir? Cidden acaba dünya yuvarlak mıdır değil midir? Bununla ilgili bir araştırmamız var. İnşallah onları sizlerle beraber paylaştıktan sonra... Her hafta biliyorsunuz geçen hafta başlamıştık. Ömrümüz yettiğince güzel Allah'ımızın Celle Celaluhu nimetlerinden, mucizelerinden, göremediğimiz şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Süremiz yettiğince de bugün son bölümde inşallah ona geçeceğiz. Değerli kardeşlerim kalpten bahsedeceğiz. Kalbin işleyişi oldukça önemli. Yine onunla beraber... Vücudumuzla ilgili bazı göremediğimiz şeyler var. Ama daha öncesinde isterseniz Hazreti Ömer radıyallahu anın o mevzusuyla başlayalım. Kendisiyle alakalı şöyle biraz araştırma yaptığınızda şunları görüyorsunuz. Müsaadenizle paylaşmak istiyorum kısaca. İslam'a girmesi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok özel dualar aldı kendisinden kendisine dua etti daha doğrusu ve Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer radiyallahu an açıktan namaz kılıyordu. Bu o zaman için çok çok imkanlı değildi o haldeyken Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözde sahabilerinden bir tanesiydi. Aynı zamanda da açıkça namazını kılmaya başladı. Yine Tirmizi'de de geçiyor büyük hadis alimi Tirmizi Sitte'de yer alan hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü alıyor. Ömer radıyallahu an hakkında eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu. Yine birçok kararda biliyoruz ki Hazreti Ömer'in radıyallahu an imzası vardır. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok konuda istişare yapmıştır ve bu istişarelerinde haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda da bazı ayetler onun vesilesiyle inmiştir. Tefsirlerde bunu okuduk, sizlerle de zaman zaman paylaşmıştık. Ömer radiyallahu anh'ın dediği neyse diyelim bir konuda bir tartışma olduğu meşvere, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun o yönde bir ayeti inerdi. Bu konuda da kendisinin değeri vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu hakkı Ömer'in dili ve kalbi üzere kıldı. Yine bir iki tanesini aktaralım. Nasıl bir Ömer'den bahsediyoruz radiyallahu an. Değerli kardeşlerim, gökte bir melek bulunmasın ki, Ömer'e saygı duymasın. Yeryüzünde ise bir şeytan bulunmasın ki Ömer'den kaçmasın buyrulan bir kişi. Hazreti Ali radıyallahu anla kendisini düşman gibi göstermeye çalışanlara da şöyle bir cevap verilebilir. Hazreti Ömer radıyallahu an halife olduktan sonra devlet işleriyle o kadar çok ilgilendi ki kendi geçimini sağlamakta çok zorlandı. Hazreti Ali radiyallahu anh Efendimiz de kendisine ısrar etti artık bir maaş bağlansın sana diye ve devlet hazinesinden o zaman içinde çok yüksek olmayan bir maaş, asgari maaş bağlandı. Ona o ısrardan sonra razı oldu. Yine Hazreti Ali radiyallahu anh, bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor bizzat kendisi. ''Cennet ehlinin kandili hiç şüphe yok ki hatta Hattapoğlu Ömer'dir.'' Hazreti Ömer Efendimiz bunu duyunca ''Ya Ali diyor bunu sen peygamberimizden aleyhissalatü vesselam duydun mu?'' O da ''Evet'' diyor. Hazreti Ömer bunun üzerine Hazreti Ali'den yazılı bir kağıt alıyor. Diyor ki ''Öldüğüm zaman kefenimin içine ne olur bu yazıyı koyunuz.'' Ben diyor öldüğüm zaman Rabbime bununla kavuşmak istiyorum diyor. Böyle bir insan. Şimdi neden Hazreti Ömer'den bahsettik? E bahsedelim. Elbette bizim için güzel şeyler, örnekler. Ama bugün maalesef üzücü bir konu hakkında bahsediyoruz. Kimden bahsettiğimizi daha önce böyle bir anımsayalım. Sonra mevzuya girelim dedik. Şimdi Şia'nın özellikle son 20-25 senede sosyal medyanın daha fazla kullanılır olmasıyla beraber daha ayyuka çıkan söylemleri oldu. Daha önce bunlar var mıydı? Vardı. Yani Ebu Bekir'e radiyallahu anh, Hazreti Ömer'e radiyallahu anh, Hazreti Ayşe annemize radiyallahu anh'a çok ağır ithamlarda bulundular. Lakin... Bu sosyal medya, videoların olması vesairesi bunların bizim tarafımızdan daha duyulabilir, fark edilebilir hale getirdi. Böyle bir durum oldu. Kendisi hakkındaki suçlama şöyle. Nazam isminde bir kişi bunu yazıyor. İsmi Nazam Ehl-i Sünnet kaynaklarında geçmiyor. Ehl-i Sünnet kaynaklarına dayandırılan bir hata var. Bu bölümü çok dikkatle dinlemenizi istiyorum. Eee Şimdi size anlatacağım mevzuyu bir kitaptan alıntı yaparak aktarıyorlar insanlara. Sanki böyle bir durum varmış gibi. O yüzden aklınızda olsun kişinin ismi Nezam. Ne olmuş biliyor musunuz? Şöyle bir tabir var. Ömer, biat gününde Fatıma'nın karnına vurdu. O da bunun etkisiyle karnındaki çocuğu düşürdü. Bu iddiadan dolayı hem YouTube kanalımıza hem de diğer kanallara hizmet eden kardeşlerimizin bana söylediklerine göre mesajları, hocalarımızın sohbetlerinde anlattıkları bundan dolayı kendisine çok büyük bir kin var. Bu büyük bir iftiradır. Bununla ilgili birkaç dakikanızı ayırdığınızda zannediyorum veya vicdan sahibi, Kardeşlerimiz şu an izliyorlarsa kendilerini bu konuda, bu anlattığım konuda çocukluğundan beri belki annesi, babası etrafındaki insanlardan, videolardan etkilenmiş olabilirler. Kendisini bir katil olarak görüyor olabilirler. Onlar da bir dinlesinler. Katılmak isterlerse fikirlerimize katılırlar. İnşallah. Ama en azından dinlesinler. Durum ne biliyor musunuz? Maalesef bir şeyleri... E, yargıç pozisyonunda Görüp kendimizi Denetlemeye çalışmak Yani bir yargı, ön yargıda bulunmak Aslı astarı var mı hiç araştırmadan Küçük bir araştırma yaptığınız zaman Görüyorsunuz Şimdi Nezam demiştik Nezam isimli şahsın Bir kitabında bu yazıyor Aynı ifadeleri okudum Bugün Ehl-i Geçmeyen bir şey olduğunu söylemiştik İlginç bir durum var Kardeşlerim bazı ehli sünnet kitaplarında, özellikle onlardan bir tanesinde bu olay şöyle geçiyor. Diyor ki: "Nezamın Rafizi düşünceye yatkınlığıdır." demiş 11. mesele. Aynen okuyorum. "Sahabenin büyükleri hakkında akıl almaz sözler söylemiştir. Ona göre imamet ancak açık nas ve tayin ile belirlenebilir." demiş. Devam ediyor. "En nazam İftiralarında daha da ileri giderek şunu da iddia etmiştir. Ömer radıyallahu an biat günü Fatıma'nın radıyallahu an karnına öyle sert vurdu ki karnındaki bebeğini düşürmesine neden oldu. Bir yandan da şöyle bağırıyordu: Evini içindekilerle birlikte yakın." demiş Ömer radıyallahu an. O anda evde Ali radıyallahu an, Fatıma radıyallahu anha, Hasan radıyallahu andan ve Hüseyin radıyallahu anh'dan başkası yoktu demiş. Bu bir eserde yazan bölüm. Bu eser nerede geçiyor biliyor musunuz? Nezam'ın fikirlerini eleştiren yine bilinen zatın eserinde geçiyor. Lakin burada duyduğunuz o cümle var ya bir kez daha onu okuyorum. En nazam iftiralarında daha da ileri giderek şunu da iddia etmiştir diyor. İftira olduğunu söylüyor. Nazamın ne kadar ileriye gittiğini söylüyor. Şimdi bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Buradan alıyorlar bunu. Bakın ehl-i sünnet kaynağında da şu şu yazarda da bu var. Halbuki burada bir tenkit var. Burada bir eleştiri var. Bunun iftira olduğunu söylüyor. Şimdi başka bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki insanların aklına gelmiyordur. Hazreti Ömer'in radiyallahu an, Hazreti Fatıma'nın radiyallahu anh'a annemizin evine gidip Fatıma annemizi bu iddiaya göre tekme atıp da kapının arkasında Fatıma annemiz vardı, hamileydi veya yumruk attı iddiaları var. Üçüncü çocuğu Mohsin ismindeki çocuğun Düşürülmesi olayına ilgili insanın aklına şöyle bir soru işareti geliyor. Hatta birkaç soru işareti geliyor. Böyle bir çocuk düşürme olayı olsaydı başta Hazreti Ali radiyallahu tepkisi olmaz mıydı? Güzel bir şey mi yaptın derdi. Hazreti Ali'yi destekleyenler bunu anıp hilafet konusunda Hazreti Ömer radiyallahu Hilafet makamında olduğu zaman bundan bahsetmezler miydi? Yine Fatıma annemiz radıyallahu anha bundan bahsetmez miydi? Tarihler çok açık. Siyerler açık. Hatta sahabe efendilerimizin arasında yaşanan ihtilafları bile bazı küslükleri, bazı yanlış anlamalar, hatta bazı kavgaları bile yazmışlar. Kaldı ki böyle bir olayı neden saklasınlar? Herkes bunu yazardı. Yani bugün ben Ali'yi, Fatıma'yı radiyallahu anh ve çok seviyorum diyen insanlardan daha fazla birbirlerini seven ve hakkına riayet eden insanlar vardı. Şimdi bakıyoruz bir başkası eğer evde dedi ki Hazreti Ali radiyallahu anh olsa aralarında bir kavga çıkardı herhalde. Hanımının dayak yediği, tekmelendiği, yumruk yediği çocuğunun düşme noktasına geldiği bir durumda davacı olması gerekirdi Hazreti Ali radıyallahu anın. Bugün bu iftirayı atanlardan daha yürekli, daha mert, daha cesur ve daha adaletli bir insandır. Yani sadece kendi başına bir şey gelmesinden değil. Öyle bir insandan bahsediyoruz ki Hazreti Ali radıyallahu an bir savaşta birinin tam boğazına çöktüğü kâfir'in işini bitirecek adam af buyurun yüzüne tükürdüğü için Çek git dedi buradan dedi adam şaşırdı ne oldu? Ben dedi şu anda Allah rızası için seni etkisiz hale getirecektim ama sen yüzüme tükürdün. Şimdi nefs yapıp seni öldürmek istemiyorum dedi. Ben yaptığımı Allah rızası için yaparım. Böyle bir insanın evinde böyle bir hadisi olacak. Sessiz kalacak. Bu hiçbir şekilde küslüğe de sebebiyet vermeyecek. Hiçbir ceza alınmayacak. Böyle bir İslam devleti olabilir mi? Muz Cumhuriyeti'nde böyle bir şey olmaz. Bunu da düşünmek lazım. Değerli kardeşlerim, bunlarla tabii bitmiyor. Eğer bir düşük olayı yaşansaydı o zamanlar Hazreti Ali radıyallahu an, hanımı veya taraftarlarının en azından kendisine bir küsmesi, kırılması olayı olurdu. E şimdi o olay eğer gerçekse ondan sonra o kadar çok birlikte hareket ediliyor. Öyle birbirlerini e, güzel anlatan mevzular oluyor ki bunlar olmazdı. E, o zaman ne zaman küstüler, bu olay ne zaman oldu, nasıl barıştılar bunlarla ilgili hiçbir durum yok. Yine eğer böyle bir düşük olayı olsaydı bütün tarihlerde bu yazardı. Fatıma annemizin çocuğunun olmadığı ile alakalı. Fatıma annemizin radiyallahu anha, Hayatının anlatıldığı eserler var. Bu eserlerde zaten en ilgi çeken olaylardan bir tanesi başka bir sahabe tarafından, bir halife tarafından çocuğunun düşürülecek derecede kocası evindeyken dayak yemesi olurdu. Bunları çok fazla uzatmak istemiyorum ama sizin de tabii aklınıza gelmiştir. Şu mesele var. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çocuğu var mıydı? Yani bu Muhsin isminde çocuğu var mıydı? Vardı. Bu e, yavru doğduktan sonra belli bir süre yaşadı. Ondan sonra e, vefat etti. Bunun da hemen delillerini sizlerle beraber paylaşalım. Vaktimizi iyi kullanmak için. Çünkü çok konumuz var. Şöyle. Yanlış söylememek için notlarımı da aldım. Heh. Ahmet bin Hambel'in müstedinde kaydettiği üzere Hz. Ali Efendimiz'in Hz. Fatıma annemizden olma üçüncü oğlu normal doğumla dünyaya gelmiş. Hani düşükden dolayı öldü denilen çocuk. Hz. Ali Efendimiz ilk iki çocuğuna vermek istediği harp adını koymak istemiş. Efendimiz Aleyhisselam torunlarından ilk ikisini Hasan Hüseyin adlarını verdiği gibi. Bu torununa da Muhsin veya Muhassin adını vermiş ve bu kü çocuk küçük yaşta vefat etmiş. Çok hızlı bir şekilde şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl olmuş bu diyalog ayrıntılarıyla geçiyor. Ben diyor Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Darbı sever bir adamdım, mücadeleyi, harbi. Hasan doğduğu zaman ona harp ismini koydum. Resulullah aleyhissalatü vesselam geldi gösterin bana oğlumu dedi, ne isim koydunuz ona diye sordu, harp ismini koydum dedim, hayır o Hasan'dır diye uyardı. Hüseyin doğduğu zaman yine ona harp ismini koydum, yine kendisi geldi gösterin oğlumu dedi, ne isim koydunuz deyince harp dedim, hayır dedi o Hüseyin'dir. Dikkat edin. Üçüncü oğlum da doğduğu zaman yine ona harp ismi koydum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Oğlumu gösterin bana dedi. Ne isim koydunuz? Harp ismini koydum dedim. Hayır o muhassin veya muhsindir dedi. Sonra da ben bunları Harun aleyhisselamın oğulları olan şebber, şebir, muşebbir isimlerini koydum buyurdu demiş. Olay bundan ibarettir. Bugün Hazreti Ömer radiyallahu anh'a bir kafir muamelesi yapanlar, Ömer isimli insanları bazı terör örgütlerinin seçerek Suriye'de, Irak'ta öldürmeleri, bazı ülkelerde Ömer isminin kullanılmaması ve Ömer ismini kullanan insanlara farklı gözle bakılmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Diğer sebepleri biraz daha ölçülüğe, ve bazı toplulukların başına gelenler ile alakalıdır. Dolayısıyla kendisini Allahu Teala makamını Ali eylesin. Amin. Bu suçlamalarla, bu intikam alma, kin ve nefretle hiçbir insanın bir kazancının olmayacağını tekrarlıyoruz. Başka bir programda belki özel olarak konuşulabilir. Kur'an-ı Kerim'de yazan, İlk hadisesinin anlatımı vardır. Ayşe annemizin radiyallahu anha başına gelen bir olaydır. Kendisinin namussuzlukla af buyurun. Suçlayan güruh, zihniyet aynıdır. Yani bu insanların işi, gücü bundan 14 asır önce olan bir takım şeyleri cımbızla almak, olmayan şeyleri olduğu gibi göstermek ve bir köşe kapma yarışı içerisinde olmaktır. Düşünün iş o kadar ilerler ki Allah muhafaza en değerli bizim yasamız, maddemiz, anayasamız nedir? Kur'an'dır. Kur'an'da geçen Ayşe annemiz ile alakalı ifadelerin sonradan eklendiğini söyleyecek cüreti buluyorlar. Allah hidayet buyursun. O nedenden dolayı deriz ki inşallah bununla ilgili eğer sualleriniz olursa o ifk hadisesini vesairesini konuşuruz. Bu bölümü şunla bitireceğim, diğer mevzuya geçeceğim. Bizden şunu istemeyin. Biz Müslümanlar mezheplerle, şunlarla, bunlarla kavga edecek enerjimizi buraya harcayacak olursak bu bugün bazı zihniyetlerin Amerika başta olmak üzere istediği şeye vesile olmak olur. Yani ekmeklerine yağ, bal, tereyağı sürmüş oluruz. Evet yanlışa yanlış demek durumundayız ama çok büyük problemler çok büyük imtihanlar olmadıktan sonra açıkça bir şey olmadıktan sonra her insanın canı sıkıldığında farklı bir tercihi olduğunda onu kafirlikle dinsizlikle suçlamak değil bu konuda alimlerin bilgilerine dikkat etmek gerekiyor. İnşallah bizler doğru yolda olalım allah Teala cümlemizi doğru yolunda bizleri sabit eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hazreti Ömer radıyallahu anın işlemediği şeyi işlemiş gibi gösterenlere de Rabbimiz Celle Celaluhu hidayet buyursun. Onlara da doğru yolu göstersin. Amin. Şimdi buradan geçiyoruz. Sizlerle beraber paylaşmak istediğim. Dünya efendim yuvarlak değil, veya küre şeklinde değil, dünya düzdür inanışıyla alakalı gelen suallere. Çok ciddi miktarda soru geldi bununla alakalı. Kimisi kafasının karıştığını söylerken, kimisi YouTube kanalımdaki arkadaşlarımızın montajda koyduğu dünya video görselinin tepki çekmesi olayı vardı. Neden bunu yayınlıyorsunuz? Neden düşünemiyorsunuz? Dünya yuvarlak değildir, şudur, budur diye... Biz de bununla ilgili bir araştırma yapalım dedik. Bundan birkaç sene öncesinde de buna benzer bir program yapmıştım. Kayıtlarda vardı. Ama o zaman revaçta değildi. bir 810 sene oldu. Şimdi yeniden gündeme geldi. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç eyalette bununla ilgili bir hareket başladı. Bu hareketi çıkaran insanlar Müslüman değildi. Ee, aynı camia... Türkiye'de de bir sene iki sene sonra böyle bazı etkinlikler düzenlediler, YouTube kanalları açtılar. Buna benzer e, görüşlere öne süren insanlar daha önce de uzaylıların işte UFO denilen varlıkların gizemli bazı olayların işte bir oyun olduğu, NASA'nın aldatmacası olduğu, aslında uzaylıların yakalandığı, sorgulandığı gibi şeylerde benzer isimleri görüyoruz. Ayrıntıya girmeyeceğim. Ama 2017'den sonra ülkemizde de bununla ilgili bir hayli çaba oldu. Bunun sebebi nedir? İlk önce onu biraz araştıralım sizlerle beraber ister misiniz? Mesela şimdi lütfen düşünelim. Bugün aşı konuşuluyor. Aşı konusunda acaba bu bir oyun mu? Bir para tuzağı mı? Bu tartışılabilir mi bu dönemde? Bazı soru işaretleri olabilir mi? Bakın doğru veya yanlış bir şey demiyorum. Olabilir. Neden biliyor musunuz? Altından bir şeyler arayabileceğin maddi sebepler var. Mesela desem ki size bugün dünyadaki silahlar, dünyadaki füzeler, uçaklar bir şeyler olmalı ki satılsın. Bazı ülkelerde bir iç savaş olsun, ülkeler arasında bir gerginlik olsun ki insanlar bu silahları, füzeleri alsınlar değil mi? Demek ki gerginlik çıkartabilirler bazı silah firmaları. Bu tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Bakın altta yine bir sebep var. Ama lütfen bana şunu izah edebilir misiniz? Dünya düz olsa ne olur? Dikdörtgen olsa ne olurdu? Diyelim ki dünya düz. Bundan kazanç ne olur? Bunun cevabı da şöyle iddialarına göre efendim dünya dümdüz bir arazi şu taraf güney kutbu bu taraf kuzey kutbu bu taraftan ileriye gitmenize izin vermiyorlar dünyadaki bütün elmasların şunun bunun hepsinin orada olduğu için ne buraya ne buraya sizi göndermiyorlar silahlı bekçiler var orada gizemli işler yapılıyor dünya yuvarlak işte silindir gösteriliyor o sizin uydudan gördüğünüz, canlı yayınlanan hatta zaman zaman ve bugüne kadar bilim insanlarının anlattığı, astronomların, paylaştığı fizikçilerin e, özellikle bulguları, ay, gezegen oluşumları falan hepsi insanları kandırmaya yönelikti. Sadece birilerinin bir şeyleri gizlemesi içindi. Böyle bir durum var. Yani böyle bir açıklama var. Ben bunu bir düşündüm yani yayından önce. Acaba böyle bir şey olabilir mi diye. İlk önce söylemem gerekiyor ki her insan nasıl ki Allah'a inanmıyorsa, inanmak durumunda değilse Celle Celaluhu, inanmama özgürlüğünü kullanıyorsa, her konuda fikrini söyleyebilme hürriyetine, yapma veya yapmama hürriyetine sahipse bu konuda da insanlar bir şeyler söyleyebilirler. Efendim, kimisi, birazdan size aktaracağım, üçgen olduğunu söyleyebilir. Kimisi ben buna inanmıyorum kardeşim diyebilir. Saygı duyarız. Dinde de olduğu gibi bu fikirler konusunda da herhangi bir zorluk yoktur. İnsan maymundan geldiğini nasıl iddia edebiliyorsa, insanlar ilahının zamanında yaptıkları putlar olduğunu söyleyen, bugün de ineğe tapan insanlar, maymuna tapan insanlar varsa böyle bir özgürlük var. Dolayısıyla dünyanın düz olduğunu iddia eden insanlara, kardeşlerime herhangi bir şey söylemiyorum. Sadece vicdanlarıyla beraber şimdi sizlerle aktarmak istediğim mevzuları dinlesinler. Eğer bu konulardan haberiniz yoksa sizin de inşallah kuvvetlenmiş olur itikadınız bu konuda. Değerli kardeşlerim, düz dünya var. Ama bunu birileri saklıyor diyelim. Bu insanların ortak noktası ne olabilirdi? Dedik ya öyle kaldık buradan devam edelim. Değerli kardeşlerim dünyanın ilk önce düz olduğunu ispat edebilecek çok basit düzenekler ve deneyler var. Çok basit gökyüzünden hiç sağa sola dönmeyen ve sürekli yakıt alarak devam eden bir uçak fotoğraflamaya devam eder. Aynı zamanda teknoloji gelişti biliyorsunuz. Dronlar gibi 360 derece sağ sol bütün kameraları, e, kamera diyorum, görüntüleri alan kameralar olur. Bu şekilde devam eder. Bakalım dünyanın sonu neresi? E, bu tarafta bir son varsa, bu tarafta bir son varsa burada da olması lazım. Yani bir baklava tepsisi düşünün. Zaten onu söylüyorlar. Burada da bir çizgi var, burada da bir çizgi var. Tamam bu dört çizgiyi hep beraber bir görelim bakalım. Bunu neden yapmıyorsunuz? Mesela, öyle ya, o görüntüye inanmıyorum. Videolara inanmıyorum, uydu görüntülerine inanmıyorum. Kimyaya inanmıyorum, şu görüntülere inanmıyorum. Peki böyle olduğunu ispat eder misiniz? Mesela birazdan aktarmaya çalışacağız. Bazı gemi örnekleri, ışık, ayın hareketleri, dünyanın gölgesi. Bunlara karşı bir şeyler söyleniyor ya buyurun teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Para toplanabilir bu konuda çünkü büyük paralar harcanıyor. Dünya düzdür, dünya düzdür diye bir yerlerden de bir destek olduğu belli. Bu paraları buyurun harcayın, bize ispatlayın demek icap ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim şu ayeti lütfen hep beraber bir dinleyelim. Bereket olsun programımıza da. Bismillahirrahmanirrahim. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Sadakallahü'l-azim. Kardeşlerim, Uzaydan bakınca küçücük bir toz gibi görünmeyen bir dünyadayız. Ama dünyanın içindeyken de bir yeri kazsanız kazmakla bitiremiyorsunuz. Sağa sola bakıyorsunuz bakmaktan boynunuz ağrıyor. Böyle bir yerdeyiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri ortaya çıkarıyorlar. Bunların çoğundaki amaç şu, dünyadaki bu eksenin, dönmesinin vesairesinin Kur'an-ı Kerim temelli bazı açıklamaları oldu 60'lı yıllardan sonra. Bunlara bir reddiye olsun. İşte Kur'an'ın içerisinden referans olarak gösterilen bu şeylerle ilgili bir akıl karışıklığı olsun ve insanların da hoşuna giden şeyler bunlar biliyorsunuz. Zaten gitgide paranoyak bir hale geliyoruz. Birisi selam verdiği zaman bir dakikaya bana niye selam verdi? Acaba borcum mu var diyecek hale gelmişiz. Korku, korku, korku. Hep bunlar bize pompalandı. Ve acayip şeyler artık düşünür olduk. Yani kendi insan ailesinden, babasından, aynı yasta baş koyduğu eşinden bile şüphe edecek hale geldi. Komplo teorileri. Acaba şu olur mu? Bu olur mu? Evet, evet olabilir. İşte onlardan bir tanesi de buydu. Peki ne oldu? Kardeşlerim, Maalesef bilgisizlikten kaynaklanan çok şey yaşadık. Sümerler, eski Çinliler, Babil'liler ve Hintliler yer kürenin düz olduğunu düşünüyorlardı. Eski Yunan'da önceleri yerin düz olduğunu söylese de Eflatun ve bilhassa ondan sonra Aristo'dan sonra dünyanın yuvarlak olduğu fikri kesinlik kazandı bundan asırlar önce. Hristiyanlığın ortaya çıkmasından sonra tahrif edilmiş yani değiştirilmiş Hristiyanlığın ortaya çıkmasından sonra bozulmalar başladıktan sonra Orta Çağ'da da buna benzer gelişmeler yaşandı. Herhangi bir ilerleme kaydedilemedi ve o zaman da dünya düzdür mantığı vardı. Fakat İslamiyet'ten sonra özellikle bilim insanlarının, Müslüman alimlerin bu konudaki çalışmalarından sonra mesela Batlamyus'un da bu konuda katkıları vardır astronominin gelişmesi vesairesi bilimsel arenada yapılan çalışmalardan sonra artık dünyanın bir ekseni olduğu, güneşin diğer gezegenlerin ekseni olduğu, dolayısıyla dünyanın da yuvarlak olduğu bir hakikat olarak ortaya çıktı. Burada ilgili, bununla ilgili daha doğrusu size bir bilgi vereceğim. Biraz tebessüm edeceksiniz biliyorum ama böyle bilgiler de var. Dolayısıyla siz de bilin nelerle uğraştığımız insanların enerjilerini nelere verdiklerini bilin. Dünyanın düz olduğunu söyleyenler var. Göğün yuvarlak olduğunu söyleyenler var. Yani kara parçası düz, gök yuvarlak diyenler var. Gökyüzünün camdan bir tavanı, ayın ve güneşin oraya asılmış şamdan olduğunu söyleyenler de var. Bitmedi. Bitmedi. Güneş'in yıl içinde 365 ayrı yerden doğduğunu düşünen var. Yani güneş e, öyle karanlık oluyor, gündüz oluyor, yuvarlak olduğunun ispatı olacak ki hayır. Güneş başlıyor 365 kez ayrı yerlerden doğuyor. Yani kendisi farklı yerlerden doğuyor diyenler var. Yine önce denilen tarihlerde Babililerin de yeryüzünü düz olarak tasarladıkları Anlaşılmış Hintliler dünyanın çevresinin suyla kaplı daire şeklinde ama yine düz bir alan olduğunu düşünmüşler. Eski Çinliler yeryüzünü dikdörtgen biçiminde tasarlamışlar. Hatta dünyanın sabit olduğunu, dünya kendi ekseni etrafında dönünce günler, güneşin etrafında dönünce mevsimler diyoruz ya. Bunun tam tersini diyorlar mesela. Dünya sabit duruyor, tüm samanyolu veya Allah'ın yarattığı her şey onun etrafında dönüyor. Güneş onun etrafında dönüyor diyenler var. Belki bunlardan daha fazlası vardır. Ama edinebildiğim şeyler bunlar. Yani sadece dünyanın düz olduğunu söyleyenler yok. Şimdi bundan çok uzun yıllar öncesinde bunların söylenmiş olması bir bakıma tamam. Yani teknolojinin olmadığı bir zamanda uygun ama böyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani birkaç dakika önce söylediğim şey lütfen dikkat edin. Bunun ispatı çok kolaydır. Düz diyenlerin de ispat etmesi için çok kolay imkanların, teknolojik ve maddi olanakların olduğunu biliyoruz. İspata e, gereksinim olan şeyler. Değerli kardeşlerim, acaba neden dünyanın düz olması fikri bir dönem böylesinin etkili, etkili olduğu, neden algıya göre bunun değişeceğini düşünüyorlardı. Yani o zamanki insanlar bulundukları yerden böyle dünyaya baktıkları zaman düz görüyorlardı. Bugün bile mesela etrafa bakın uçsuz bucaksız ovalara yaylalara şöyle bakın yükseltilere falan bakıyorsunuz diyelim. Sonra tekrar oraya çıktığınız zaman düz görünüyor. Böyle bir görüntü insana kendi baktığı yerden dünyanın cidden böyle olduğunu anlatıyor. Ama işte dünya bizim gördüğümüzden ibaret değil. Bakıp da göremediklerimiz var. Şimdi değerli kardeşlerim, bu neye benziyor biliyor musunuz? Bilimle bazen Kur'an'ı birbirine karıştırıyorlar. Bazı ayetler var. O iddiaları da okuyacağım birazdan. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i bir roman kitabı gibi, hikaye kitabı gibi, kitabı gibi okursanız tefsirden ...sizden önce yaşamış insanların... efendim e, ...edinimlerinden yararlanmadan okursanız... ...bana göre böyle derseniz Kur'an-ı Kerim'de... ...bu hale geliriz. Neden? Bundan yıllar önce biliyorsunuz bilgisayar daha yeni çıkmış. Birçok insan alışamamış. Bunları bizzat yaşayan birisi olarak söyleyeyim. Tamirhanede çalışıyordum bilgisayar atölyesinde... ...daha ama yeni yeni. Masa üstü bilgisayarlar var. Böyle cep telefonları, laptoplar falan daha yok yani. Koca koca ekranların olduğu zamanlarda telefon açıyorsunuz efendim bilgisayar tamirhanesine. Alo buyurun. Ya benim bilgisayarımda sorun var. Yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Lütfen yeni bir pencere açın. Bakıyorsunuz karşınızdaki insan size cevap vermiyor. Alo alo falan. Tamam ne tamam diyor? Gittim pencereyi açtım diyor. Siz ekranda yani bilgisayarınızda bir pencere açın diyorsunuz. Şeye açıyor. Evin penceresini açıyor. Lütfen fareyi tutun. Yani mouse'u tutun diyorsunuz, hangi fare, Ev, evde fare yok diyorlar. Masa üstünü temizleyin diyorsunuz mesela, masa üstü derken masayı siliyor. Bilgisayarın masa üstünden bahsediyorsunuz. E şimdi böyle zamanlar yaşadık, böyle bir algılar oldu. Öyle düşünüyor, alıyor Kur'an-ı Kerim, "Ha bundan bunu çıkarıyorum, şundan bunu çıkarıyorum diyor. Yani kendinden başka kim, nasıl yorumlamış? Bu ayetler ne zaman inmiş, nüzul sırası nasıl, tevsirlerde nasıl geçiyor, sahabeler ne demiş? Bunlar umurunda değil. İşte böyle olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bakın iddiaları da şöyle dünya yuvarlak diyenlerin. Arzı beşik, döşek kılmadın mı? Kılmadık mı? Buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yeryüzünü size beşik, döşek yapan... Orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren odur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık diyor. İddialar böyle. Hatta Bakara suresinin 22. ayetini de örnek olarak veriyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. O Rab ki sizin için yeri döşek, göğü kubbemsi bina kılmıştır, gökten su indirmiştir. Bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bunu bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Sadakallahülazim. Dünyanın düz olduğunu iddia eden e, yazarlar var şimdi. O yazarların okuduğu ayetleri sizlerle paylaştım. Bunlar var. Bu iki tane. Hatta iki tane daha var ama aynı ibareler geçiyor. Bu iddialarda bulunuyorlar. Tabi bunların karşısında iddialar da var. Bu iddialardan da bahsedelim. Yavaş yavaş diğer mevzuya geçelim. Değerli kardeşlerim, mesela onlardan bir tanesi şöyle. Efendim bir şehirdeseniz bu şehirde öğle vakti güneş tam tepedeyken başka bir şehirde güneşin henüz o kadar yükselmemiş olması... Dünyanın yuvarlak olduğunun aslında ispatı. Aynı zamanda Magellan olayını biliyorsunuz daha 1500 yıllarda olmuş. Portekizlik Kaşif Magellan dünyanın etrafında dolaşıyor. Dünya düz olmuş olsaydı bu kişi nasıl dönebilirdi? Bugün de aynı şekilde bazı dünya rekorları kırıldı. Bu dünya rekorları yatlar, motorlu tekneler tarafından hatta kanoyla dünyayı dolaşan insanlar oldu. Bunları Arama motorlarını görebilirsiniz. Onların bir yön tayini vardı. Eğer dünya zaten bir baklama tepsisi gibi olmuş olsaydı, bu insanların yörüngeleri, o manyetik pusulalar zaten bir işe yaramamış olurdu. Bunlar da zaten böyle. Aynı zamanda size çok daha eskilerden bir örnek vermek istiyorum. Miladi olarak 980 yılında Bizans'a elçi olarak giden ünlü İslam alimi Bakıllani, Dönemin İstanbul'unda o zaman Bizanslar var. Bizans kralı ve papazlarla görüşüyor, tartışma yaşıyor. Onlar diyor ki sizin peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem, bakın nelerden haberi var. Ayın ikiye ayrılması mucizesi niçin diyor bizim atalarımız tarafından, dedelerimiz tarafından İstanbul'dan izlenmedi? Ayın ikiye yarılma şakkı kamer mucizesi hadisesi var ya. Müşrikler de inanmamıştı Efendimiz Aleyhisselam'a. İl dışından gelen kafilelere sormuşlardı ya. Aynı şekilde ne yaptı? Bu sefer papazlar soruyor. Biz niye göremedik buradan diyor. Bakın bundan neredeyse 1100 yıl önce olmuş. Bu 11 asır önce olmuş. Demiş ki siz de biliyorsunuz ki dünya yuvarlak. Bu olayın görülmesi görüş açısına bağlı, dolayısıyla sizin bulunduğunuz açıdan Mekke'de görülebilen bir gök olayını görmeniz zaten mümkün değil diye cevap vermiş ta bundan 11 asır evvel. Yine dünyanın en tanınmış Müslüman ilim adamlarından biri olan Biruni, o da 1061 senesinde vefat etti, o da aynı şeyi söylemiş. İslam dünyasında dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez Biruni'nin söylediği ve çapını 15 metre ile sadece hata payıyla, 15 metre hata payıyla dünyanın merkezinin bilinmesine vesile olduğu bugünkü bilim insanları tarafından efendim kabul edilmiş, dünyanın küreye benzediği, onun da bin sene önceki çalışmaları hala bugün fizikte Kitaplarda geçmekte. Bunlardan daha çok var ama vaktimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Eğer tabi dünya düz olsaydı, bir düşünün uzun süren bir uçak yolculuğu var, dünyadan dışarı çıkıp aşağı düşebilirdiniz. Öyle değil mi şimdi? Buradan gidiyorsunuz, saatte 700-750 kilometre hızla gidiyorsunuz. Dünya böyle düz, eni olan, değil mi? Şöyle, bunun dünya olduğunu düşünün. Uçak bu şekilde gittiği zaman, diyelim ki burası ile burasının mesafesi 15 bin kilometre. 15 bin birinci kilometreden sonra nereye gidebilir? İster böyle, ister böyle. Bu var. Onun dışında aldığım notlardan, mesela ay çok önemlidir. Neden? Çünkü bir Dolunay'a denk gelmediyseniz, Dolunay'da görülmez. Ama diğer zamanlarda ayın üzerinde bir daire parçasının olduğunu görürsünüz. Çok dikkatli bakarsanız veya dürbün varsa internette gerçi bunların da şeyi var. Burada dünyanın yuvarlak olduğuna bir ispat vardır. Çünkü dünyanın gölgesi akseder aya. Böyle parlak zamanlarda görürsünüz. Bu da kanıttır. Yine sahile gittiğinizde, denize gittiğinizde ufuk çizgisine, gözünüzün hemen karşısında yer alan denizde gökyüzünün birleştiği yere bakın. Diyelim bir gemi geliyor, yaklaşıyor. Bu Gemi sana doğru yaklaştığı zaman yavaş yavaş böyle yükselir. Halbuki aynı gemidir o. Ama dünya yuvarlak olduğu için buradaki sen gemiyi daha yeni yeni görüyorsun. Sen buradasın. Bu şekilde görüyorsun. Düz olsaydı zaten aynı şekilde görecektin. Bunlar örnek olarak veriliyor. Yine dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların farklı gördüğü yıldızlar vardır. Bu yıldızların her yerde aynı olması lazımdı. Eğer dünya düz olsaydı, yıldızlar buradaydı, buradaki adam da aynısını, buradaki de aynısını görecekti. Dolayısıyla gökyüzüne biz baktığımız zaman aynı anda 5 milyar insan yaşıyorsa, hepimiz kafamızı kaldırdığımız zaman aynı yıldızı görmemiz lazımdı. Başka bir şey daha var. O da bir yerde gece, bir yerde gündüz. Bir yerde 10 saat, 14 saat gece Kimi yerde 5 saat gece, kimi yerde 3 ay boyunca sadece gece. Bu kadar düzse eğer dünya neden farklı farklı zaman dilimleri ve gece gündüz saatleri var? Bugün şöyle çok yüksek bir binaya çıktığınızda diyelim Dubai'de çok gereksiz yapılan bir yapı. Oraya belki harcanacak para dünyadaki çocukların veya hastaların. Efendim hayrına dağıtılsa çok daha güzel olurdu bir güç gösterisi. Ama işte adamlar yapmış Dubai'de Burj Khalifa diye bilmem kaç yüz katlı oradan mesela görüntüler paylaşıyorlar. Bakıyorsunuz yerde göremediğiniz şey tepeden kaç yüz metreden daha uzakları görüyorsunuz. Hatta en tepeye çıktığınız zaman orada daha güneş henüz batmamış. Ama aşağıya telefon açıyorsunuz. Bir aç bakalım kameraya görüşelim. Alt tarafta güneş çoktan gitmiş ama siz hala güneşin yavaş yavaş daha kaybolmaya başladığını ama böyle bir, bir kısmını görebiliyorsunuz. Bunların hepsi ve daha fazlası aktarılabilir. İnşallah bunlarla ilgili olarak kardeşlerimizin kafa karışıklığı yaşamaması için elimizden geleni yapalım. Tabi tartışmalar dediğim gibi herkes bir şeyleri söyleyecektir ama biz bunlara e, vaktimizi harcamayalım. İnşallah tekrar programımızın ilk dakikalarında sizlerle paylaştığım mevzuyu anlatarak bu bölümü en azından bitirmiş olalım. Bunun bize ne faydası olur? Yani dünya yuvarlak değildi, düzdü ama sizden bunu sakladık. Kim kazanacak bunu? Bundan 50 sene öncekiler ne kazandı? 500 sene öncekiler ne kazandı? Bu komplo teorilerine, bu tartışmalara acaba girildiği zaman kim ne kazanıyor, ne kaybediyor ona dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bununla iktifa ediyoruz. Bir bilim insanı değilim, bir hoca değilim, bir vatandaşım. Acizane bunları sizlerle paylaşıyorum, yorumluyorum. Katılmak, katılmamak, eleştirmek sizlere aittir. Takdir sizedir. En azından niyetimiz hayır, akıbetimiz de inşallah hayır olur. Yani insanların birbirleriyle tartışması, onun onu küçümsemesi, aralara fitne girmesi değil tam tersine yapmak istediğimiz inşallah biz de bir minvalde bunları aktarmış olduk. Şimdi kardeşlerim her hafta sizlerle Allah'ımızın Celle Celaluhu güzel nimetlerini fark etmek, bir farkındalık meydana getirmek için acizane Dilimiz döndüğünce bir şeyler aktarmaya çalışıyorduk, tefekkür vakti diyorduk, o bölüme geldik. Geçen hafta aralardan bahsediyorduk. Bugün de size bir yıldızdan, Tarık yıldızından bahsetmeye çalışacağım. Kulağımızla alakalı da bir mevzudur bu. Kısaca şöyle, şimdi bizim kulağımız öyle yaratılmış ki bazı sesleri duyabiliyoruz, bazılarını duyamıyoruz. Mesela şu an ben kısık konuşuyorum. Bunun bir herzi var, bir desibeli var. Yani ses seviyesi var. Şu anda da konuşuyorum mesela. Bir yüksek, bir düşük ses seviyesi var. Ama mesela şu anda... Duyamadınız. Hiçbir şekilde dünyada bir teoriye göre sessizliğin olmadığı söylenir. Yani güneşin kendine ait bir sesi vardır. Bir rüzgar mesela... Belli bir desibelden sonra kulağımız duymaya başlar. Her şeyin bir sesi vardır. Sessizliğin olmadığı bir yerde insan yaşayamaz derler. Bugün süremiz yok ama bunu da araştırmanızı isterim. Bilim insanlarının çalışmaları var, belgeseller yapılmış. Sessizlik insanı delirtir. Bu da ayrı bir konu başlığı. Başka bir gün inşallah konuşuruz. Bununla ilgili bir şey yapmışlar araştırma. Bu odadan daha büyük bir yerde... Ses e, duvarları koymuşlar. Sese engelleyici duvarlar, akustik. Yalıtı malzemelerini doldurmuşlar. Desibeli düşürmüşler, düşürmüşler, düşürmüşler. Ve 10 dakika, 15 dakika eğer o odada kalırsanız size şu kadar ödül veriyorlar. İçeri giriyorsunuz. Ne olacak diyorsunuz ya? Sessizlik yani sonuçta kulağını rahatsız edecek bir şey vermeyecekler. Oturacaksın sandalyeye. O kadar. ışığı kapatıyorlar, oturuyorsun. Diyor ki... İnsan o ses yalıtımının yapıldığı özel odada kendi kalbinin atışını duyacak. Hatta bırak onu. Kalbinden damarlara giden kanın damarın içindeki yolculuğunun sesini dahi duyacak ve çıldıracak hale geliyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Bu bile büyük bir nimettir başlı başına. Yani gümgüm gümgüm gümgüm gümgüm güm, güm güm. Bakın hem sizle konuşuyorum bir taraftan da kulağıma kalbinizin sesinin geldiğini düşün. Yani nasıl bir insanı rahatsız eder bu? Duymamak bile mucizedir. Derler ya bazı şeyleri bilmemek iyidir diye görmemek de iyidir, duymamak da iyidir bazı şeyleri. Bakın insan kulağı bu alemdeki tüm sesleri duyamıyor. Kilitli. Hani derler ya bazı Allah dostlarının kalp gözü açıktır diye. Allah-u Teala izin verirse belki onların bu kulakları daha farklı duyabiliyor. Veya peygamberlerin değil mi? Kardeşlerim 20 Hz ve 20.000 Hz arasındaki konuşmaları biz duyabiliyoruz. Bunun altında infrasound denilen kısım yani 20 Hz'in altında veya e, bunun üstünde ultrasonik uçaklarda genelde bu tabir kullanılır. Bu 20.000 herzin üstündeki şeylerde de infrasound denen şeyler var. Bunları da biz duyamıyoruz. Aralığımız 20 Hz, 20.000 Hz aralığında. Şimdi buraya dikkat edin. Peki bu aralıktan hariç olan sesler ne oluyor? 20 Hz'in altı, 20.000 Hz'in üstü. Onlar da özel teknolojik aletler kaydediciler tarafından kaydediliyor yüksek frekanslarda ve düşük frekanslardaki her şeyi kaydedilmiş. Bilim insanlarının pulsar dediği bir yıldız var. Pulsar isimli yıldızdan acayip sesler geldiğini efendim yolladıkları o kayıt aletinin dönmesiyle 90'lı yıllarda öğreniyorlar. Öyle ki cıp cıp cıp cıp cıp cıp cıp cıp diye böyle bir ses. Arada böyle tık tık ses geliyor. Ardından cıp cıp cıp cıp cıp cıp cıp cıp dönüyor. Şaşırmışlar bu nasıl diye. Öyle hızlı dönüyor ki dakikada 700'den fazla bir dönüş. Yanlış hatırlamıyorsam. Bundan dolayı çok parlak bir yıldız, daha doğrusu yıldızlar deniyor bunlara. Bu ses kayıt cihazlarının o sesleri YouTube'da videoları var. Bundan yıllar önce zaten atılmıştı. Bununla ilgili size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu sözü geçen e, parlak ve kendinden dönen böyle kendi kendine yıldızlara Tarık kelimesi veriliyor. Tarık kökünden geliyor. İsmi fail olarak geçiyor. İlginç. Zaten Tarık yıldız manasında ya Tarık yıldız derler. Tarık bir sesi işitilecek şekilde şiddetle vurmak. Allah Allah. Kapıyı çalan manasında. 1400 yıl önce bilimin Vesaire işte tekniğin olmadığı bir zamanda bu gezeg e, yıldızın pulsa dedikleri bu yıldızın gerçekten de bir yere böyle tık tık tık tık biraz bekleyip tık tık tık tık sesinin vuruyor olmasını da Müslüman bilim adamları bununla e, özdeşleştirmişler. Allahu alem doğrudur yanlıştır bilmiyoruz ama bilgi böyle insanı heyecanlandıran bir bilgi cidden. Evet, kulağımız bazen bir şeyleri duymamakla da aslında büyük bir nimet içerisinde kardeşlerim. Geçen sene bir akrabam doktora gidiyor. Gitme sebebi de kulağından gelen bir ses. O kadar beni diyor rahatsız ediyor ki zzzz diye bir uğultu. Hiç gitmiyor ama. Acaba diyor işitme cihazıyla alakalı bir durum mu? Gidiyorlar kontrol kontrol kontrol. Bunu uzun zaman çekti. Ben hayal ettim o büyümüzün çektiğini. Ya 10 dakika bir arabende de olduğu uçakta, uçaktan indik. Aynen şu ses var, Zzzz... bitmiyor. Şu sağ kulakta. O meğer türbülansa giriyorsun çıkıyorsun, basınç kaybı, kulak kristalleri, bir şeyler demişlerdi. Birkaç zaman acaba tekrarlar mı aynısı diye uçağa neredeyse binemeyecektim. Bir seneye yakın sağa dönüyorum evladım diyor, sola dönüyorum evladım bitmiyor. Namazımı kılıyorum aynı ses, gece aynı ses, uykuya zar zor dalıyorum, kalkıyorum aynı ses. Ve bunun hiçbir o zaman müdahalesinin olamayacağını söylemişler. Elhamdülillah geçti. Yani demem o ki duymak da bir imtihan. Duymamakta bir imtihan. Hepsi nimet. Yani bugün görmeyen kardeşlerimiz var. Belki onlar da şu an takip ediyorlar, dinliyorlar bizi. Onlar da başka şeylerde çok daha mahir oluyorlar mesela. Kulakları çok daha sağlam oluyor gören insanlardan. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırla kullandırsın bu nimetlerini amin. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim başka bir şey var. O da efendim kalp ile alakalı. Kalbimiz az önce gümür gümür gümür dedik ondan da biraz bahsedelim. 70 kere ortalama dakikada çok heyecanlandığınız zaman performansınız var. Koşturuyorsunuz korktunuz. 100 oluyor 120 oluyor koştunuz spor yapıyorsunuz 140 150 190'a kadar 195'e kadar çıkıyor. Tabi 200'den sonrası baya bir zararlı oluyor insan için. Ortalama dakikada hesap etmişler, 70, daki, 70 kere atan bir insanın kalbi her sene 38 milyon defa atıyor. Şu elime bakın, 38 milyon defa ne zaman? Bir senede. Bakın, 70 sene yaşadı diyelim ortalama bir insan. İnsan hayatı boyunca 2,5 milyardan fazla, en az şu hareketi yapıyor. Şu pompa subhanallah yaklaşık 300 milyon litre 70 sene yaşayan bir insanın kanı 300 milyon litre tekrar kalbe geliyor işte karaciğerden vesaire geçiyor kalbe geliyor kalp tekrar bu devir daim devam ediyor 300 milyon litre kan pompalıyor ve her kalp atışında kalbi oluşturan kaslar var bu kaslar durmuyor. Şimdi şöyle düşünün, bu elimi gösterdim ya size, siz de bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde kaç kez yapabilirsiniz? Bunu ben denedim, spordayken. Bunu kaç kez yapabilirsiniz? 500, 1000, 1500. Hiç o kadar uzaklara gitmeyin. 200'den sonra şuranızda bir ağrı başlıyor. Karıncalanma başlıyor. Ve artık oralara çok fazla kan gitmediği için... Soğuyor şuralarınız, güçsüz kalıyorsunuz ve böyle bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Sonra burularınız zaten bir yarım saat, bir saat kendine gelmiyor. Bakın, şöyle iddia ediyorum. Bunu kaç kez yapabilirsiniz? Şöyle şöyle değil. Bir, iki, üç. Kaç kez? 200, 350, 500. Bir de kalbi düşünün. Aynı hareketi yapıyor. O açılıyor, bu kapanıyor, bu açılıyor, bu kapanıyor kardeşim. İki buçuk milyar kez en düşük. Bu nasıl bir sistemdir? Bu nasıl bir sanat eseridir? Bir dakika dinlenmiyor biliyor musunuz? Yatıyorsunuz, uyuyorsunuz, yavaşlıyor, 40 oluyor veya 45-50 oluyor, ama durmuyor. Bazen kalp anlık olarak, o da yeni yeni bilim insanları söyledi, anlık olarak o tık tık Yaptı ya mesela, bir saniye dinleniyor, bazı dönemlerde anlık durmalar yaşanıyor, sonra devam ediyor. Böyle bir mucize, ömür boyu devam ediyor. Ve yorulma denen bir şey yok. Böyle bir motor icat edilebildi mi? Dünyanın bilmem hangi ülkesinde, bilmem kaç milyon dolarlık bir araç düşünün veya uçak motoru düşünün. Kaç sene gidiyor, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene çok iyi baktınız. 50 sene dünyada kaç milyar insan yaratıldı? Annesinin karnında daha annesi hamile olduğundan, kızının veya oğlunun Allah tarafından melekler aracılığıyla oraya verildiğinden, canının, ruhunun üflendiğinden haberi yok ama atmaya başladı küçücük yavrunun kalbi. Nasıl inanılmaz Allahu Teala'ya. Celle Celaluhu. İşte kardeşlerim 70 atıyor dedik. Şu kadar litre kan pompalıyor. 80 kez attığı zaman bu kadar diye. Kendi performansının 5 katına kadar da çıkabiliyor. Mesela 200-210'a kadar nabız çıkabiliyor. Ve aynı anda bu taraftan gelen kanı alıyor. Diğer taraftan Gönderirken bir taraftan da çekiyor. Toplar damar, atar damarlar vesilesiyle. Yani güç üreten bir motoru var. Kalbin de bir elektrikle çalıştığını öğreniyoruz. Sağ kulakçık, sol karıncık. Şöyle şöyle birbirlerini tetikliyorlar. Şurada buraya geldiği zaman bu otomatik buraya geliyor. Buraya gittiği zaman bu buraya gidiyor. Kolay bir anlatımla. Bu şekilde kalbimiz hem kanı pompalıyor... Hem de o pompalanan kanı geri alıyor ve bu milyarlarca kez devam ediyor kardeşler. Bunları vicdan sahibi bir insanın düşünmesi gerekiyor. Bu kalbi kim çalıştırıyor? Daha yeni yeni ortaya çıkmış belli elektrik wattı meydana getiriyor. Enerjiyi ondan alıyor. Bu enerjinin oradan alacağını nereden biliyorsun? Kalbin açsan şu anda kalbi yarsan kalp sana ne diyecek? Mikrofonunuzda aslan ne diyecek? Ama lisan haliyle hal lisanı derler ya belki şunu diyecek. Kardeşim ben yaratılmış bir kalbim mi yani? Ben ne bileyim bana allah Teala emir veriyor. Yapıyorum ben bunu yani. Bana niye soruyorsun? Kuşa sorsan bilmiyor ki. Sadece ona ilham ettirilen var. Geçen hafta arılardan bahsetmeye çalıştık ki arının haberi var mı sizce bal yaptığından? O kadar uğraştığı, emek verdiği şeyi insanlar tarafından yendiğinden haberi var mı? Bizi çok mu seviyor arılar? İşte bir ilham ettiren var. Ya O karıncalar hele, küçücük karınca. Sen işçi karınca oğlunu ne biliyorsun? Nereden gideceksin? Yuvana ne götüreceksin? Sana verilen görevi kim veriyor? Ona o görevi kim vermiş mesela? Patronunuz kim? Ki onu yaratan kim? Alıyorlar, kendilerinden üç katı büyük bir şeyi gidiyorlar. Herkesin bir görevi var hayatta. olduğu dışında herkes şikayet etmeden işini gücünü yapıyor. Bir tek bizler şikayet halindeyiz. İşte kalbimiz, kardeşlerim, koşarken daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor, ritmini arttırıyor. O yüzden kalbimiz sızlanıyor. Ve kalbimiz en sağlam yerimizde, çok önemli bir organ olduğu için... Dışarıdan gelecek müdahalelere karşı savunmasız kalmaması için göğüs kafesi içerisinde yer alıyor çok sert bir yerde. Bunu kim düşünüyor? Yani insan yapımı pompalar bir mekanik aksamı var, bir motoru var bilmem ne bilmem ne. Böyle de değil. Kusursuz bir yaratılış var. Nasıl bir sanatkarı var? Celle Celaluhu. Yani insaflı olan her insan... Bunlardan bir şeyler alabilir. Kardeşlerim, biraz böyle üzücü bir gelişmeyle başladık. Dilim döndüğünce acizane, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a atılan bir iftira, bununla ilgili eserlerde olan şeyleri anlatmaya çalıştıktan sonra dünyadaki yeni akım, maalesef trend, sizlerden gelen sualler böyleydi. Bunu daha iyi anladık. Dünyanın düz Olduğu, yuvarlak olmadığı mevzusu, mevzusu vardı. İnşallah bu iki soru gibi önümüzdeki haftalarda da size misafir olduğumuzda hem en merak edilenleri sizin adınızı araştırmaya, dilimiz döndüğünce sunmaya çalışalım. Hem de bugün kalpten ve kulaktan bahsetmeye çalıştık. İnşallah her hafta bunları paylaşalım. Bugünkü programımızın da nihayetine geldik. Amacımız sadece... Bir şeyleri hatırlatmak, bilmediklerinizi öğretmek değil. Sizden birçok konuda zaten destek istiyoruz. Sizin vesilenizle biz bunları zaten araştırmaya çalışıyoruz. Yoksa öğretmek haddimize değil. Biz de öğrenciyiz. Sizler de öğrencisiniz. İnşallah birbirimize bağışlanırız diyorum. Bugün sizlerle beraber programımızı nihayete erdirelim. İnşallah haftaya aynı saatte yeni Mevzularda buluşmak ümidiyle sürçülisan ettik affola bu programımızın kısa bölümleri bu konulara ayrılmış bölümlerini inşallah kardeşimiz yarından sonra size kısa paylaşımlar sayfamızda youtube sayfamızda atacaktır eleştiri öneri ve yorumlarınızı bu videonun altına istediğiniz zaman yazabilirsiniz sadece tek istediğim ne olur? insanlar birbirlerini kırmadan, incitmeden bunları paylaşsınlar diyorum. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz Celle Celaluhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.